Şarkılarla memleket tarihi başladı. Bendeniz Murat Meriç, Açık Radyo dinleyicilerinin en içten duygularımla selamlıyorum. Güzel bir gün geçirmenizi diliyorum. Programı gündemden bağımsız bir Barış Manço şarkısıyla açacağım ama şarkı az sonra ister istemez güne bağlanacak. Hey, hey, günaydın çocuklar, günaydın! Hep güler yüzlere karşılarsınız beni. Hey, hey, hey, hey. günaydın çocuklar, günaydın!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 Ve sonunda dünya kapkara olmuş. Tam işte bir yeri. O mistar, ama sen duy pert alancalar kılıçlar tüfekler seçmesinisi bu. Karışılmaz. Alışılmaz. Sevgiler vererken senin olsun. Bütün bu sevgiler bırakın renkleri çocuklara. Oyun ister bütün çocuklar Salı günü Kore Savaşı'ndan söz etmiştik. Türkiye'nin 25 Temmuz 1950'de Kore'ye asker gönderme kararı aldığını ve aynı gün bunu Birleşmiş Milletler'e bildirdiğini söylemiştim. Savaş 3 yıl sürdü, bilançosu ağır oldu. Asker, sivil, 2 milyondan fazla insan öldü. Resmi rakamlara göre Türkiye'den giden askerlerin 725'i Kore dağlarında hayatını kaybetti. 168'i bir daha bulunamadı. Esir alınan 234 asker, 27 Temmuz 1953 günü Banlunkon'da imzalanan ateşkes anlaşması sonrasında Türkiye'ye iade edildi. Marşlarla, tekbirlerle uğurladığımız askerleri ahıtlarla karşıladık. Çok şehitler verdene din kardeşlerin yol verin gidelim mor man Atamızdan doldun yaşın güyüşok manat Gözümüz karşıdan aya düşmana bakman Allah'ın yanına yat gazeden kalmak, askerin buradan ana bilferzi çakmak yapmak. Mehmet Kılıç'ın sesinden dinlediğimiz ağıt Kore savaşı sonrasında yapılan ağıtlardan sadece biri, olur olmaz türkülerini bir yerinde verdi Kore. Ahmet Kayanın Şafak Türkü salbünde seslendirdiği Kore dağları bu türkülere bir örnek. O para söylemedim diye, bu dağları bana deldirdiler, bu yolları bana açtırdılar. Acizlere gitti, suna gibi keçim ineyim, oy merkekliyim. Oy merkekliyim, nedir çektiğim, nedir çektiğim. ''Nedir çektim, nedir çektim?'' ''Kore dağlarında tabakam kaldı'' ''Mapus özgürlüğüm Kore dağlarında'' Tabakam kaldı, mapusamlarımda özgürlüğüm. Of merih kekliyim, oy merih kekliyim, oy merih kekliyim, oy merih kekliyim, oy merih kekliyim. Nedir şekliyim, nedir şekliyim, nedir şekliyim, nedir şekliyim, art arda iki savaş şarkısı dinleyeceğiz şimdi bir plan 200'ü bu çıkış noktası 1976 yılında üç gün arayla yaşanmış iki olay İlk 27 Temmuz 1976 tarihinde New York'ta Waldorf Astoria Oteli'nde Bülent Ecevit'e karşı düzenlenen suikast girişimi. Milliyet gazetesinin 28 Temmuz 1976 tarihli sayısından okuyalım. Amerika'da bulunan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Bülent Ecevit'te Türkiye saatiyle dün sabaha karşı 4.30'da New York'ta Rum asıllı biri tarafından başarısız bir suikast de bulunulmuştur. Ecevit'e Waldorf Astoria Oteli'nin holünde ateş etmek üzere tabancasını çeken Rum, Amerikan polisleri tarafından yakalanarak tutuklanmıştır. Olay sırasında soğukkanlığını koruyan Ecevit, bize silah çekenlerin de iyiliğini isteriz. Bütün bu olanlara rağmen yine de Türk ve Yunan uluslarının dostluk içinde yaşamalarını isteriz demiştir. Saldırganın adı Starvus Kopetides. Ecevit, zülkaz sonrasında dostluğu vurgulayan açıklamalar yapmış. Ancak şimdi de döndüreceğim plakta Urfalı Babi savaşçılıkları atıyor. Ecevit'e silah çeken yüz eller kırılacak. Bu tertibin hesabı Rumlardan sorulacak. Ecevit'e silah çeken pis eller kırılacak. Bu tertibin hesabı Rumlardan sorulacak. 40 milyon Mehmetçik var Ecevit'in yanında. Fatih Mehmet ruhu var Türk'ün asil kanında. Amerikan kucağında şimarmış Rum çocuğu, Amerikan kucağında şimarmış Rum çocuğu, Ecevit'e suikasta. Bundan sonrasını dinlememiz pek mümkün değil. Zira ilerlediğimiz takdirde radyonun başına hoş olmayan şeyler gelebilir. İyisi mi? Plan arka yüzünü çevireyim. Karşımıza çıkan şarkı Hora Gemisi. 30 Temmuz 1976'da Ege sularına açılan ve Yunanistanlı kriz yaşamamıza sebep olan araştırma gemisi üzerine yazılmış. Saz ve Söz Burfalı Babide. <gülüyor> Diyor horrad aye yara yara horad gidiyor horrad aye yara yara hangi polikarya varmış horraya karşı durma hangi polikarya varmış horraya karşı durma. Hora çıktı Ege'ye de araştırma yapacak. Hora çıktı Ege'ye de araştırma yapacak. Amerika oğlanı mı bize karşı çıkacak? Amerika oğlanı mı bize karşı çıkacak? Orayı batıracak da kimler varmış görrelim? Orayı batıracak da kimler varmış görrelim? Daha uslanmadılarsa Atina'ya girelim. Daha uslanmadılarsa Atina'ya girelim. Barbaros torunları da horram mürettebattı. Barbaros torunları da horram Bunu böyle bilesiniz Amerika heybatı. Bunu böyle billesiniz Amerika heybatı. Savun! Ora geliyor. Atil torunları Barbaros yavruları ileri İleri <Gülüyor> Ateş ileri Ülk ordusu hedefiniz Akdeniz'dir İleri! İleri! Kıbrıs Fatih'i Ecevit geliyor! Kıbrıs Fatih'i geliyor! Sağ olun! Şarkı dediğiniz bazen çok fena bir şey. Yanlış ellerde, yanlış amaçlara hizmet edebiliyor ki az önce dinlediğimiz şarkıların sahibi Urfalı Babı aslında memleketin en enteresan figürlerinden biri. Zaman zaman programımda şarkılarına yer verdim ama hazır bahsede açılmışken tuhaf plaklarından birini dinlediğim bir promosyon plavı. 1971 yılında Ezgi Plak tarafından yayınlanan, ön yüzünde Canan adlı şarkının yer aldığı arka yüzüne Genç Osman'ın iliştirildiği 45'tiğin iki baskısı var. Piyasaya sürülen, birazdan dinleyeceğimiz ve muhtemelen kulaklarınıza tanıdık gelecek. Kolay bulunan bir plak bu çünkü çok satmış. Plağın bulunması zor bir baskısı daha var ama. cananın başına bir söyleşi eklenmiş. Radyo söyleşisi tadında ve Urfalı Babi'yi tanıtmayı amaçlıyor. Plak şirketi bu baskının kapağına şöyle bir not koymuş. Bu plak, özel olarak Urfalı Babi'yi tanıtmak amacıyla hazırlanmıştır. Piyasaya çıkacak olan baskısında konuşma bölümü yoktur. Saygılarımızla. Evet, adınız nedir? Urfalı Babi. Peki, ya... Yeah öğrenim durumunuz? Öğrenim durumum tahsil görmedim fakat pratik olarak ilmi tıp, ilmi simya, ilmi ciferi, ilmi curumu... felakiyatı, ruhiyatı, sosyoloji, seksoloji, biyoloji, psikoloji, fen tabiatı yutmuş Oxford, Londra, Sarbon, Cambridge üniversite mezunları dahi kendilerini karşımda her türlü münazarada müdafadan aciz kalırlar. Bu görünüşe göre bilginiz gazetelerden. Peki hangi gazeteleri okursunuz? Efendim bileyim gazetelerden de, mecmualardan da kendi kendimi yetiştirdim. Mesela gazetelerimizden Cumhuriyet Son Postatan, Tatsürk Evkarı, Ulus, Karikatorlu, Eşe, Akbaba, Yeni Sabah, Yeni Mecmua, Vakit, Akşem, İktam, Kölo, Nasir, Tonca, Karagöz, Hemşeri, Amca ve Baba, Can Porta, magazin, magazin, Yıldız, Son, Tevrat, Son, Dakika, Demokrat, İzmir, Yeni Asır, Salon, Gelincik, Realite Peri, Karmen, Yelpazedev, Karakedi, Matrak, Hürriyet, Tercüman, Son, dün aydın da okurum. Peki hangi şehirleri gezdiniz şimdiye kadar? Efendim kendim Urfa'da doğduğum için ilk olarak sayı hatim komşu vilayetlerden başladı. Diyarbakır, Van, Siirt, Bitlis, Tatvan, Van, Van Hakkari, Kars, Ağrı, Ardahan, Posof, Hopa, Ordu, Samsun, Zonguldak, Giresun, Tekirdağ, Kırklareli, Lüleburgaz, Uzun Köprü, Keşan, Adabaşa, Sapanca, Gemlik, Orhan Gazi, Mudanya, Bursa, Susurluk, Sındırgı, Balıkesir, Bandırma. Edremit Çanakkale, Ezine, Karabiga, Gelibolu, İzmir ödemiş. Boşluk kalmamış. Seferisar i Alaşehir, Selçuk, Efes, Fethiye, Söke, Kuşadası, Denizi, Çivril, Buldan, Honat, Sarayköy, Aydın, İncirli İncilova, Germenci, Koçarlı, Bağırası, Nazilli, Kuyucak, İsparta, Burdur. Efendim, Senir, Kent, Alanya, Antalya, Adana, Mersin, Tarsus, Erzin, Dört Yol, Cihan, Kozan, İskenderun, Antakya, Sivas, Gümüşhane, Kelküt, Bayburt, Artvin, Yozgat, Ankara, Polatlı, Tokat, Eskişehir, Kırşehir, Ereğli, Ürgüp, Avanos, Gayseri, Malatya, Pötürge, Malimanınız en son İstanbul ve Ezgi Plak Stadyosu'ndayım. Çok teşekkürler. Peki, sanat durumunuz nasıldır? Benim sanat durumum, çok kabiliyetli olduğumu arkadaşlarım söylüyorlar. Mesela bugünkü... ...en birinci sınıf aktör, amatör... ...siflör, kondivit ve rejisörlerle... ...dramda, komedide, trajedi de, ...atta da İsmail Dümbülü'yü kaçırabilirim. Size bambaşka bir soru soracağım. Buyurun. Tatlılardan hangisini seversiniz? Efendim tatlılardan ilk önce... ...tatlı dili severim, sonra... Ezme, lokma, keşkül, muhallebi, tavuk göğsü, dilber dudağı, bülbül yuvası, şam, mali, mamun paklava, kadayıf, bal bekmez, adise baba, süpangülü, acı badem kurabiyesi, bombom şekeri... ...bir defem de revaniye bayılırım fakat aşureyi de çok severim efendim. Afiyet olsun bildiğimi göre siz bağlama çalıyorsunuz. Bundan başka hangi sazı çalarsınız? Efendim ben bağlamanın en küçüğüne yavru derler Yavrudan biraz büyüğüne cüra derler Cüradan biraz büyüğüne cüra bağlama derler Onun büyüğüne bağlama derler Onun biraz daha büyüğüne bağlama divan bağlama yani derler Onun daha büyüğüne divan derler Bir de divan sılan var baba Ben bundan başka ince sazlardan da e, Klarnet, cümbüş, ut, vianosel, armoni, kitara, mandolin Ve yedi trampetli bateri çalarım Bir de Allah'ın bana bahşettiği bedava bir astroman var Boğazımdır. Bunlarla da istediğinizi çalarım. Mesela raspa, rumba, tango, Composta, foxtrot, vals, la civic, samba, zambo, bambo, capone, rumba, longas, şehnaz, cha cha cha, Can-Can, rakuloh, love twist, esperanza da bundan çıkar. İsterseniz Beethoven'den, Chopin'den, Mozart'tan da ses verebilirim. Peki bize biraz çalabilir misiniz bu gırtlağınızla? Memnuniyetle efendim. Lal lal lal la. Lal lal lal la. la, la, la, la, la tam burada plak durdurayım çünkü aslında duyduğunuz ezgi Canan'ın ana melodisi. Dönemin mühim topluluklarından dönüşüm eşliğinde kaydedilen şarkı o dönem çok sevilmişti. Plak konuşmasız haliyle pek çok eve girdi. Aman ama İstanbul aman İstanbul'un girberleri Aman aman tatlı ballı dilleri Canan'ım konuşunca susurun bülbülleri Vay vay Canan'ım Canan'ım eyvah Yandım Canan'ım, öldüm Canan'ım Yandım Canan'ım, canan öldüm Canan'ım Canan, canan piyasaya ölelişinin 3. yılında bir kere daha karşımıza çıktı. Ezgi aynı kalmış sözler işte işte 1974 tarihli Ata filmans filmi Salako Urfalı babi beyaz perdeye taşıyan filmlerden Babi filmde görünmekte kalmıyor elinde bağlaması şarkıları da söylüyor ama dayı salako, emnesim de yürekli, vay lay geliyor salako eva, yandım salako, ama salako, ama salako, ama salako. 1949 yılında bugün ilk jet uçağı olarak tarihi geçen The Havilland Comet deneme seferini yapmış. Uçağın kullanıma çıkması için 3 yıl daha geçmesi gerekecek. 1952 yılından itibaren gökleri saran jetler daha ziyade savaşlarda kullanıldı. Urfalı Bobby şarkılarından birinde sesini duyduk zaten. 1972 Kartallar olarak anılan F-15'lerin olaya girdiği tarih. İlk F-15 45 yıl önce bugün havalanmış. Sesi bile korkutucu. Yakın dönemde ağır travmalara sebep olan seslerden biri bu. İyisi hızla mevzudan uzaklaşalım. Dümeni Kanada'ya çevirelim. 1921 yılında bugün Toronto Üniversitesi bünyesinde çalışmalar yapan biyokimyacı Frederick Banting ekibiyle insülin hormonunu keşfettiklerini açıkladı. İnsülin yıllar sonra bir kesme şeker albümüne adını verdi. Keşfedildiği günün şerefine o albümden bir şarkı dinleyelim.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 Şimdi acil bir şekilde yaşamak gerek Onların bilmediği bir yerde Başlıyor İşte güneş Hiç solmadı ki Ne reklamı vardı Ne de bir Klibi, işte şarkı. şarkı ne zaman yazıldı? Ne listeye girdi? Ne de bir ödül aldı? Bıtmıştım reklamlardan, içi boş şarkılar dan, sözü de terlemekten, maçta yenilmekten, bıtmıştım savaşlardan. Tek başına koşmaktan Bu şarkıyı dinlemekten Ve onu söyleyenden Yayınlardan Sayımlardan Korku içinde olmaktan Kalabalık otobüsten Yürümeyen trafikten o Partiden şu heriften teksam gelen kasetlerden ayet eden kaydelerden, önündeki engellerden işte işte güneş. işte güneş şimdi acil bir şekilde yaşamak gerek. Yaşam. Onların bilmediği bir yerde başlıyor. İşte, işte güneş. Şimdi acil bir şekilde yaşamak gerek. yaşa Başlıyor. Waschlor i̇şte güneş işte güneş işte güneş işte Şarkılarla memleket tarihi bitti yarın buradayım bendeniz Murat Meriç Bugün savaştan bahseden şarkılar çaldım ama her dem temennimiz barış hoşça kalın